Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve alaka Muhammedin ve ala ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yumiddin. Ama Ba'd bugün 9 Mayıs 2012 Çarşamba zahir Amellerin Terkin'in hükmü meselesinde muhasırların şüphelerinin defi 7. dersimiz. Tevhidden başka hiçbir hayır işlememiş olan hadisi ve elbise nakışının eskiyip silindiği gibi İslamiyet de silinip gider hadisi. Evet yani bu Dersimizde inşallah bu iki hadisi alacağız. Tabi derse başlamadan önce bazı tembihatlar yapmak istiyorum. Şimdi kardeşler ee, biz şu ana kadar neler işledik özlü olarak toplu bir şekilde hatırlayalım inşallah. İlk iki derste biz genel cevap ve bita hadisini ele aldık. İlk iki derste genel cevap ve bita hadisini ne yaptık ele aldık. Sonra üçüncü dersimize geçtik. Üçüncü dersimizde hiç hayır işlememiş hadisini ele aldık. Tabi hiç hayır işlememiş hadisinin birinci bölümünü ele aldık üçüncü derste. Üçüncü dersimizde hiç hayır işlememiş hadisinin birinci bölümünü ele aldık ve hadisle e, bu hadisle getirilen şüpheye karşı sekiz cevap vereceğimizi söyledik. Ve bu derste bu cevapların ilkini aldık. Yani bu üçüncü derste bu cevapların ilkini almıştık. Sonra dördüncü dersimize geçtik. Dördüncü dersimizde ise bu hadisin ikinci bölümünü ele aldık ve ikinci ve üçüncü cevapları işledik. Evet. Sonra 5. derse geçtik. 5. derste hiç hayır işlememiş hadisinin 3. bölümünü ele aldık ve 4. cevabı ne yaptık? 4. cevabı işledik. Sonra 6. cevaba geçtik. 6. <gülüyor> şey 6 derse geçtik. 6. derste ise 4. <gülüyor> bölümü bu hadisin 4. bölümünü ele aldık. Hiç hayır işlememiş hadisinin 4. bölümünü ele aldık. Ve 5, e, 6 ve 7. cevapları ne yaptık? Bu derste işledik. Böylece hiç hayır işlememiş hadise hakkında toplam ne? 4 ders yani 4 bölüm e, ve 7 cevap şeklinde işlemiş olduk. 4 ders halinde ve 7 cevap şeklinde ne? İşlemiş olduk. Diğer bir tabirle 4 bölüm halinde ve 7 e, cevap şeklinde işlemiş olduk. Tabi ben başta 8 cevap vereceğimizi söylemiştim. Ancak 7 e, Cevap ile yetinilmesini ve işte sekizinci cevabın alınmamasını ne yaptım uygun gördüm kardeşler. Bu nedenle o cevabı işlemekten vazgeçtik. E bu arada bir kardeşimiz siteye yazmış. Tabi bunu yayınlamadık. Şöyle bir şey yazmış. Diyor ki selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam ilk derste cehennemden en son çıkarılanların Allah azze ve celle'nin avucuyla olduğu geçiyor. Fakat ikinci hadiste meleklerin son kişiyi çıkaracağı geçiyor. Bunu nasıl anlamamız gerekir diye soruyor kardeşimiz. Yani ilk hadise baktığımızda en son çıkarılanların Allah'ın avucuyla olduğu geçiyor. Fakat ikinci hadiste hissediyor en son çıkarılacak kişilerin e, melekler vasıtasıyla, melekler vasıtasıyla yani melekler o kişiyi çıkaracak şeklinde geçiyor. Bunu nasıl anlamamız gerekir? Zaten sorun burada. İşte biz... Aslında sekizinci ders, bununla ilgili zaten. Sekizinci ders, şey, ee, supanala. cevap, bizim o işlemekten vazgeçtiğimiz, o cevabını işlemekten vazgeçtiğimiz o sekizinci cevap zaten bununla ilgili. Ancak işte birçok ön mukaddime gerekir ee, bunu anlamamız için. Birçok ön mukaddime gerekir. Hadis suyulu ile alakalı şaz nedir? Hadislerdeki Farklı ibarelerin hangisinin diğerine tercih edileceği, ibarelerin bir ibarenin diğer bir ibareye tercihi nasıl olur vesaire Bunları çok geniş bir şekilde işlememiz gerekir ki bu işgali anlayabilelim. O yüzden zaten 8. cevaptan biz, 8. cevabı işlemekten biz ne yaptık? Vazgeçtik. Ee, ki o 8. cevapta hem bu işgali anlatacaktık hem de mustakil olarak ne? Ayletten de bir cevap verecektik. Ancak ben e, özellikle o kardeşimize, ki Allah razı olsun kendisinden, yani e, gayet demek ki dikkatli dinlemiş kardeşimiz, dikkatinden kaçmamış. Ancak kısa cevap olsun babından sonuç olarak şunu söyleyeyim, hemen sonucu söyleyeyim. Allah Azze ve Celle kardeşler, cehennemden kendi şefaatini edeceği zaman, kendi şefaatini edeceği zaman, kendisi, Kullarından birilerini görevlendirecektir. Melekler de kullarındandır. Melekler de Allah Azze ve Celle'nin kullarındandır. Yani tercih şayan olan kısmı bu şekildedir kardeşler. Yani evet melekler şefaat edecek, insanlar, peygamberler bunlar şefaat edecek. En son Allah Azze ve Celle şefaat edeceği zaman, işte bu kardeşin dediği gibi Allah Azze ve Celle şefaat edeceği zaman bir rivayette Allah Azze ve Celle'nin bizzat kendisi avuçlayarak çıkarıyor onları başka işte bir lafızda ise melek kendi şefaat edeceği zaman meleklerini ne yapıyor? Gönderiyor. İşte biz diyoruz sonuç şudur inşallah. Allah Azze ve Celle onları cehennemden çıkarmaları için kullarını ne yapacaktır? Görevlendirecektir. Melekler de bunlardandır Evet. Çünkü lafızlar arasında işte hadis sünne indiğimiz zaman, lafızlar arasındaki tercihe şayan karinelere indiğimiz zaman bunu, bunu tercih ediyoruz kardeşler. Evet. Eee Evet, şimdi bu dersimizde ise kardeşler bu dersimizde ise şimdi hatırladık neler yaptığımızı ilk 6 ders boyunca. Bu 7. dersimizde ise inşallah şüphe olarak getirmiş oldukları 2 hadisi ele alacağız. 2 hadisi ele alıp ne yapacağız? Cevap vereceğiz inşallah bu dersimizde. 1. hadis getirmiş oldukları 1. hadis tevhidten başka hiçbir amel amel tevhidten başka hiçbir amel işlememiş olan hadisi. 2. hadis ise elbisenin nakışının eskiyip silindiği gibi İslamiyet de silinip gider hadisi. İslamiyet de silinip gider hadisi bu iki hadisi ele alacağız. Bu iki hadisle getirdikleri şüphe, şüpheyi ele alıp cevap vereceğiz inşallah. Önümüzdeki ders ise önümüzdeki ders ise ki bu 8. ders olacak önümüzdeki ders. Önümüzdeki ders ise bu serimizin son dersi olacak. 8. ders bu serimizin son dersi olacak. O son derste de inşallah Muaz radıyallahu anh'ın Yemen'e gönderiliş hadisini ne yapacağız? Ele alacağız ve böylece bu serimizi bu serimizi tamamlamış olacağız inşallah. Evet, şimdi bu dersimizdeki iki hadis'ten ilkini ele alarak başlıyoruz kardeşler. Ki bu hadis e, en baştan beri e, işlemiş olduğumuz hadislerin üçüncüsü olmuş oluyor. Neden? İlk hadisimiz bir ta hadisiydi. ikinci hadisimiz de hiç hayır işlememiş olan Kimselerin ateşten çıkarılmaları hadisiydi. Bu ise üçüncü, üçüncü hadis. Evet, üçüncü hadis şu şekilde kardeşler. Diyoruz ki, şöyle başlıyoruz. Diyoruz ki, tevhidden başka hiçbir hayır amel işlememiş olan hadisini delil getirmelerine cevap. Tevhidden başka hiçbir hayır amel işlememiş olan hadisini delil getirmelerine cevap. Bu hadis şu şekilde kardeşler. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir hayır işlememiş olan bir adam, kendi ailesine hitaben şöyle dedi. Öldüğüm zaman cesedimi yakın, sonra öğütüp külünün yarısını karaya savurun, yarısını da denize savurun, yarısını da denize doğru savurun. Allah'a yemin ederim ki, eğer Allah onu diriltmeye kadir olursa, muhakkak ona alemlerde hiç kimseye etmediği bir azapla azap edecektir. Bu adam öldüğü zaman, dediğini yaptılar. Neticede Allah denize emretti. Deniz kendisinde bulunan kül zerrelerini topladı. Karaya da emretti. O da hemen kendisinde bulunan kül zerrelerini topladı. Sonra Allah ona bunu niçin yaptın diye sordu. Adam da sen daha iyi biliyorsun ki ben bunu senden korktuğum için yaptım dedi. Bunun üzerine Allah o adamı bağış bunun üzerine Allah o adamı bağışladı. Bukhari Müslim rivayeti bu kardeşler. Evet Bukhari'nin Diğer bir rivayeti de bu hadisle alakalı şu şekildedir. Sizden önceki ümmetlerde nefsi aleyhine günah işlemekte aşırı giden bir adam vardı. Ölüm vakti gelip çat çattığı zaman oğullarına şöyle dedi. Gör öldüğüm zaman beni yakın, sonra cesedimi öğütün, sonra da külümü rüzgara savurun. Allah'a yemin ederim ki şayet... Rabbim zerrelerimi toplayıp beni diriltmeye kadir olursa hiç kimseye etmediği şiddetli bir azapla bana azap edecektir. Öldüğü zaman bu dedikleri yapıldı. Allah yeryüzüne emredip o adamın sendeki tüm zerrelerini topla buyurdu. Yeryüzü de hemen delillerini yaptı ve adam o anda dirilip ayağa kalktı. Allah ona bu yaptığın işe seni sevk eden neydi diye sordu. O da sana karşı duyduğum korkum ey Rabbim diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah onu bağışladı. Evet Ebu Hureyre'den başkaları kardeşler şunu söyleyelim bu arada. Ebu Hureyre'den başkaları korku anlamında haşyetuke ifadesi yerine mehafetuke, mehafet kelimesini ne yapmıştır? Rivayet etmişlerdir. Ki biz ikisine Türkçe'de korku diye tercüme ediyoruz. Evet bu da e, Buhari rivayeti. Müslim'de de var. E, sadece küçük bir iki lafzı farklı. Evet. Bir de Ahmet'in rivayeti var kardeşler. Ahmet'in müşterinde yaptığı rivayet var. Bu rivayet şu şekilde. Ebu Kamil, o da Hammad'dan, o da Sabit, o da Ebu Rafi kanalıyla, Ebu Hureyre'den, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, birçokları da Hasan ve İbn-i kanalıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiklerine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki ümmetlerde tevhid dışında hiçbir hayır amel işlememiş, sizden önceki ümmetlerde tevhid dışında hiçbir hayır amel işlememiş olan bir adam vardı. Ölüm vakti gelip çattığı zaman ailesine şöyle dedi. Başımda bekleyin, öldüğümde cesedimi yakın, yanıp kömür haline geldikten sonra onu öğütün, sonra da küllerimi rüzgarlı bir günde savurun dedi. Öldüğü zaman ona bu dediklerini yaptılar. Birden o kendini Allah'ın kabzasında yani avucunda buldu. Birden o adam kendini Allah'ın kabzasında avucunda buldu. Allah Azze ve Celle ona, ey oğlu, bu yaptığın işe seni sevk eden neydi diye sordu. O da sana karşı duyduğum korku, sana karşı duyduğum korku ey Rabbim diye cevap verdi. Bunun üzerine tevhidden başka hiçbir hayır amel işlemediği halde o Allah korkusu sebebiyle bağışlandı. Evet, hadis bu şekilde kardeşler. Farklı lafızlarıyla birlikte hadis, bazı farklı lafızlarıyla birlikte hadis bu şekilde. Tabi muhalifler kardeşler, özellikle Ahmet'in rivayet ettiği bu hadisi delil getirmekte ve şöyle demektedirler. Şüphe olarak getirdikleri nokta şurası. Diyorlar ki, hadisteki istisna kısmı, neydi o istisna kısmı? İlla tevhid istisnası. Ancak tevhid hariç istisnası, tevhile ihtimali olmayan bir nastır. Yani neydi o lafız? Lem ya'mel hayran kattu illa tevhid. Tevhitten başka ne hiçbir hayır amel işlemediği halde. İşte illa tevhid yani tevhitten başka istisnası bu şekilde istisna kılınması tevile ihtimali olmayan tevil etmeye ihtimal bırakmayan bir nastır şeklinde şüphe getiriyorlar. Evet biz tabi Buna birkaç şekilde cevap ve Ce cevap verebiliriz. Buna üç yönlü cevap vereceğiz kardeşler. Buna bu şüphe üç yönlü cevap vereceğiz. Birinci cevap, bazı ilim ehli kardeşler ki bunlar arasında işte İbn Useymin var, Liqaat, El Babil Meftuh, Soruno 1258'de. Ondan sonra Şeyh El Berraq, Hafızallah, şerhinde sesli olan tahavih şerhi derslerinde yine Şeyh Fevzan da Hafizullah diyorlar ki ve başka ilim ehli de diyorlar ki hiç hayır işlememiş ifadesinin müteşabihattan olduğu görüşündedirler bu alimler arkadaşlar. Bazı ilim ehli diyoruz ki bazı ilim ehli ki bunlardan işte dediğimiz gibi Useymin var, Fevzan var, Berrak var hiç hayır işlememiş ifadesinin müteşabihattan olduğu görüşündedirler. Buna göre de bu ifadenin Kardeşler selefin imanın söz ve amel olduğu ve amelsiz imanın yeterli olmayacağı şeklindeki muhkem icmasının ışığında anlaşılması gere gerekir. Buna göre böyle müteşabih ifadeler selefin imanın söz ve amel olduğu ve amelsiz imanın yeterli olmayacağı şeklindeki muhkem icmasının ışığında anlaşılması gerekir yani müteşabih ifadeler ki birçok hâlime göre bu ifadeler müteşabih. müteşab böyle müteşabih ifadeler ne muhkem naslar altında ışığında anlaşılır ve muhkem nasların da bize net bir şekilde gösterdiği gibi ve ehli sünnetin de icmasının bize gösterdiği gibi amel imanın olmazsa olmazıdır dolayısıyla dolayısıyla bu türlü müteşabihatlar bu türlü muhkem hususlar ışığında anlaşılması gerekir. Evet. Bunlara vereceğimiz ikinci cevap kardeşler. Cehennemlikler hadisi hakkında söylenenler, cehennemlikler hadisi hakkında söylenenler hatırlarsınız o söylediklerimizi. Bu hadis hakkında da söylenebilir. Yani şöyle ki bu hadis özel bir duruma hastır. Bakın, özel bir duruma hastır ya da Namazı terk edenin kafir olduğunu ifade eden delillerle taksise uğramış bir amdır. Buna usulda ne denir? Amun mahsus. Taksise uğramış bir amdır. Bir am genel ifade düşünün. Buna taksis dahil olmuş. Hatırlarsanız biz bu ifadelerin am genel bir ifade olduğunu söylemiştik. Namazı terk etme meselesi ise ve zahiri amelinin bulunmaması hususunu ise has bir olaydır demiştik. Hatırlarsınız. O yüzden diyoruz ki şöyle ki bu hadis, bu hadis özel bir duruma hastır ya da namazı terk edenin kafir olduğunu ifade eden delillerle taksise uğramış bir amdır. Yani amın maksusun bu usulde çok önemli kaidelerden biridir. Evet. Ee, İmam Nevi rahimullah'a baktığımızda kardeşler diyor ki alimler bu hadisin tevilinde ihtilaf etmişlerdir. Bu hadisin tevhidinde ihtilaf etmişlerdir. Bir grup şöyle demiştir. Bu adam peygamberlerin gönderilmediği fetret dönemine döneminde yaşamıştır. Bu adam fetret döneminde yaşamıştır. Doğru olan görüşe göre de bu dönemde sadece tevhid yeterlidir. Şeriat gelmeden önce teklif yani yükümlülük yoktur diyor. Çünkü Allah Teala biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz diye buyurmuştur diyor İmam Nevi Şerhu Müslim'de. Müslime yaptığı şerh'ti. Şeyhül İslam İbni Teymiyye'ye baktığınızda Allah'a kitaplarında birkaç yerde kardeşler bu adamın Allah'ın kudreti ve diriliş hakkın diriliş hak evet Allah'ın kudreti ve diriliş hakkında şüpheye düştüğünü ancak onun cahil ve hata eden birisi olduğunu dolayısıyla da Allah'ın onu mazur gördüğünü ifade etmiştir. Yani bu adam cahil olduğundan dolayı, hata dolayı mazur. Dolayısıyla mazur olan kişiler bizim konumuzun nedir Konumuzun dışındadır. Bahis konusunun dışındadır kardeşler. Şeyhul İslam Mecmul Fetavada, bakın 7. cilt 619, Harapçalarından direkt veriyorum. 7. cilt 619'da bunu söylüyor. 8. cilt 11. sayfada bunu söylüyor. 11. cilt 409. sayfada bunu söylüyor. 23. cilt 347. sayfada bunu söylüyor. Bu Huyatül Murtatta ise Bu Huyatül Murtat eserinde de sayfa 310'da bunu söylüyor. El İstikam adlı eserinde de 1. cilt sayfa 174'te 164'te bunu söylüyor. Minhacı Sünnenin de 5. cilt 484. sayfasında bu ifadeleri görürsünüz kardeşler. O yüzden diyoruz ki bakın durum böyle olunca. Bu kişinin fetret ehlinden olması veya kendisine onları öğretecek birini bulamaması nedeniyle bu durumda veya şöyle diyelim deminki gibi durum bu olunca bu kişinin fetret ehlinden olması veya kendisine onları öğretecek birini bulamaması nedeniyle amelleri ve şer'i hükümleri bilmeyen biri olması pek de uzak bir ihtimal değildir kardeşler. Tartışma konusu ise mahallün Niza dediğimiz tartışma konusu ise ameli kendisine hüküm ulaştıktan sonra ve onu eda et etme imkanına ke pardon kendisine hüküm ulaştıktan ve onu eda etme imkanına kavuştuktan sonra terk eden kimse hakkındadır. Tartışma konusu nerededir? Bakın tartışma konusu kardeşler ameli Kendisine hükmü ulaştıktan ve onu eda etme imkanına kavuştuktan sonra terk eden kimse hakkındadır. Yoksa hüküm ona ulaşmamış işte veya fetret döneminde yaşamış veya bu konuda mazur olmuş, cahil olmuş, hata etmiş ve hata etmesi kabul görmüş, mazur olması kabul görmüş hususlarda değildir. O yüzden ne diyoruz? Bakın tartışma konusu ameli kendisine hükmü ulaştıktan ve onu eda etme imkanına kavuştuktan sonra terk eden kimse hakkındadır. Tartışma buradadır. Yoksa baktığımızda bir şeyhul İslam i̇bn bu adamın mazur olduğunu söylüyor. Hata eden cahil olan birisi olduğunu söylüyor. Bunlar zaten bahis konusu dışındadır. O yüzden biz biliyoruz ki İslam'da öğrenme imkanı bulamayan, fırsat bulamayan kişiler o öğrenmediği hükümlerle mükellef değildirler. Bu zaten maruf. O yüzden o yüzden e, İmam Nevi de buna ne yapıyor? İlim bu konuda farklı tevhilerde bulunmuştur deyip bu hususa atıfta bulunuyor. i̇bn Hacer Rahim Allah baktığımızda kardeşler Hafız i̇bn Hacer Rahim Allah şöyle diyor. Bakın diyor ki bu adam, <gülüyor> bu adam bu sözünü şiddetli korkusundan dolayı söylemiş olsa gerekir. Bu adam... Bu sözünü şiddetli korkusundan dolayı söylemiş olsa gerekir. Nitekim bir başkası da aşırı sevincinden dolayı şaşırmış ve sen benim kulumsun, ben de senin ben de senin Rabbinim demiştir. Ente abdi ve ene rabbuke sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim demiştir. Bakın bu önemli bir ifade. İbn Hacer diyor ki bu adam bu sözünü şiddetli korkusundan dolayı söylemiş olsa gerekir. Bu ihtimaldir. Çünkü zaten adam bir e, lafızda ne diyor? Allah diyor ya ona niçin yaptın? Sana olan korkumdan dolayı diyor. İbn-i Hacer de bir vecihte ki bazı ilim ehli bu vecihi ele almıştır bu alakalı. Diyor ki bu adam bu sözünü şiddetli korkusundan dolayı söylemiş olsa gerekir. Nitekim bir başkası da aşırı sevincinden dolayı ki biz o hadisi biliyoruz. Şaşırmış ve ne demiştir? En abdi ve ene rabbuke. Sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim. Aşırı sevinçten dolayı bunu demiştir vehme düşerek, e, hataya düşerek i̇bn Hacer devamen diyor ki ya da le-in kadera aleyhi aleyye ifadesi var ya, buradaki diyor dal harfi kaddera şeklindedir. ve le-in kadere aleyye lafzı, ve le-in kadere aleyye lafzı yerine oradaki dal harfi kadira oradaki e, dal harfi diyor şeddeli şekildedir diyor. Yani kadera şeklindedir diyor. Bu durumda mana şöyle olur. Eğer hakikaten şey ise mana şöyle olur. Bana azap etmeyi takdir ettiyse azap edecektir demek olur. Yani bana azap güç yetirirse yerine bana azap etmeyi, Allah bana azap etmeyi güç yetirirse yerine bana azap etmeyi takdir ederse, kaderi olarak bana takdir ederse azap edecektir demek olur. Diyor İbni Hacer. Ya da devam ediyor ya da o yaratıcının varlığını kabul eden biriydi ancak fetret döneminde yaşadığı için ona imanın şartları ulaşmamıştır. Bu görüşlerin en güçlüsü diyor ki İbn Hacer, bu görüşlerin en güçlüsü bu adamın o sözü dehşet ve korkunun kendisine hakim olduğu bir halde söylemiş olduğudur. Tabii bu görüşlerden bir tanesi. öyle ki o korkusundan ne dediğini bilememiş, söylediğini de gerçek ma söylediğini de gerçek manasını kastederek söylememiştir. Aksine gafil, aklı başından giden ve unutan kimselerin başına gelene benzer bir hal içinde söylemiştir ki bu hallerde bu hallerde olan kimse de yaptıklarından sorumlu tutulmaz. Diyor ki, aksine gafil, aklı başından giden ve unutan kimselerin başına gelene benzer bir hal içinde söylemiştir ki bu hallerde olan kimse de yaptıklarından sorumlu tutulmaz. Bu görüşler içerisinde doğrudan en uzak olanı ise onların şeratinde kafirin bağışlanmasının mümkün olduğu şeklindeki görüştür. Demek ki yani böyle uzak görüşlere de sahip olanlar var. O yüzden diyor ki en son bu görüşler içerisinde doğrudan en uzak olanı ise onların şeriatinde kafirin bağışlanmasının mümkün olduğu şeklindeki görüşüdür diyor. En uzak görüş budur diyor Fethül Bahri'de. Muhaliflerin kardeşler ameli tamamen terk eden kimsenin kurtuluşu hakkında genel bir kaideyi temellendirmek üzere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olmayan ve cehennemlikler içinde oradan en son çıkacak kişi olduğu söylenen biri hakkındaki bu hadisi delil getirmeleri hayli şaşırtıcıdır. Bakın bu ifadeyi önemsiyorum ve o yüzden tekrar cikrediyorum kardeşler. Bakın muhaliflerin ameli tamamen terk eden kimsenin kurtuluşu hakkında genel bir kaideyi temellendirmek bunun buna bir temel atmak için. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olmayan ki bu adam değil ve cehennemlikler içinde oradan en son çıkacak kişi olduğu söylenen biri hakkındaki bu hadisi delil getirmeleri bir hayli şaşırtıcıdır. Üstelik bakın üstelik onlar bununla diğer naslara ve icmaya karşı çıkmış ve daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir istidlal yapmış olmaktadırlar. Bununla diğer naslara ve icmaya karşı çıkmış ve daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir istidlal yapmış olmaktadırlar. O yüzden lejnet Daime, Fetva Daimi Kurulu'nun irca hakkındaki bir fetvasına biz değinmiştik. Neydi? Bir söz nakletmiştik. Diyorlardı ki bakın hatırlatıyorum. Bir hadiste geçtiği üzere hiçbir hayır işlememiş bir takım insanların cennete girmesi meselesine gelince bu durum, gücü yettiği halde ameli terk eden herkes hakkında umumi değildir. Aksine bu o kimselere has bir durumdur. Nedeni de onları amelden alıkoyan bir özürlerinin bulunması ya da muhkem naslara ve selefin bu konudaki icmasına uygun düşen başka bir husustur. Evet. Şimdi kardeşler bunlara vereceğimiz bu hadisle alakalı üçüncü ve son cevap. Muhalifler bu hadisteki kardeşler illa tevhid yani tevhidten başka sözüne sarılmakta ve bunu amelin bulunmadığına dair bu kişide hiçbir amelin bulunmadığına dair bir nas yani bir delil kat'i bir delil saymaktadırlar. Ancak şunu gözden kaçırmaktadırlar ki tevhid bazı cahillerin sandığı gibi sadece sözden ibaret değildir. Şimdi bu hadiste diyor ya tevhidten başka hiçbir amel işlemedi. İyi de bu bazı cahillerin sandığı gibi sadece tevhid Tevhid sadece sözden ibaret değildir ki illa tevhid desene olacak ki sadece tevhid desene olacak ki sanki tevhid tek başına herkes bunu gözden kaçırıyor. Tevhid sanki sadece sözden mi ibaret? Yoksa bunun içinde kalp ve azalar da var mı? O yüzden diyoruz ki kardeşler muhalifler bu hadisteki tevhidten başka sözüne sarılmakta ve bunu Amelin bulunmadığına dair net bir nas saymaktadırlar. Ancak şunu gözden kaçırmaktadırlar ki tevhid bazı cahillerin sandığı gibi sadece sözden ibaret değildir. Aksine tevhid mutlaka kalp, dil ve azalarla olmalıdır. O yüzden bakın kardeşler, Şeyh Muhammed İbnu Abdülvehhab Muhammed İbnu Abdülvehhab rahimeullah بكن ندّيور محمد بن عبد رحمه الله التركي لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم بكن لا خلاف بين الأمة أن التوحيد أن التوحيد أن التوحيد, التوحيد. لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم واللسان الذي هو القول وَالْعَمَلِ الَّذ۪ي هُوَ تَنْف۪يذُ الْأَوَامِرِ وَالْنَوَاهِ فَاِنْ فَا أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ مُسْلِمًا Diyor ki rahimallah. Ümmet arasında şu konuda hiçbir ihtilaf yoktur. Hiçbir ihtilaf yoktur. Tevhid, tevhid, tevhid mutlaka kalple ki bu bilmektir, dille, ki bu da söylemektir ve amelle, ki bu da emir ve yasakları uygulamakla olur. Kişi bunlardan herhangi birini ihlal ederse, Müslüman olamaz. Müslüman olamaz diyor. Rahimallah eddureru esseniyyede. Bakın şimdi kardeşler. Önemli. Buraya dikkat edin. Kardeşler, bu hadiste o adamın haşyete, yani saygıyla karışık korkuya diyelim buna, sahip olduğu ifade edilmiştir. Doğru mu? Öyle. Çünkü Allah soruyor ona, o da haşyet ukeciye cevap veriyor. Korktuğundan dolayı. Dolayısıyla kardeşler, bu hadiste o adamın haşyete, yani saygıyla karışık bir korkuya sahip olduğu geçmektedir. İşte bu şekilde sahip olduğunu haşyete sahip olduğunu ifade etmiştir ki bu hadis haşyet işte, haşyet de tevhidden ve peşinden aza amellerinin geldiği kalp amellerindendir zaten. Bu dikkatten kaçıyor. Zaten haşiyet nedir? Haşiyet peşinden azalarla ameli getiren bir durumdur. Aksinde, aksine bu kadar Allah'tan korkan bir insanın bu kadar Allah'tan korkan bir insanın amel işlememesi nasıl düşünülebilir? Bu iki zıt, iki tezattır birbirine yüzde yüz zıt şeylerdir. Yani bir tevhid ehlinin asla söyleyemeyeceği bir şeydir. Yani bizzat bu selefin köküne kibrit çöpü çakmaktır kardeşler. Yani bu kadar basiretsiz bir şekilde düşünülebilir mi bu mevzular? Subhanallah ben anlayamıyorum. Yani tevhid nasıl anlaşılmış bu insanlar tarafından? Yani adam kendisini öldürecek kadar yakılması kadar Allah korkusuna sahip ve adam amel etmiyor. Ya hepimiz Amel ettiğimiz halde bu adam kadar korkuya sahip değiliz. Belki. Ve o adam hiç amel etmeyecek bu kadar korkuya sahip. O yüzden bakın kardeşler. Bunların hepsi cahilce şeylerdir. O yüzden bakın söylüyoruz. Tarihten bu zamana kadar. O yüzden hep mürciyenin delilleri, getirmiş oldukları deliller hep tarih boyunca pasif kalmıştır. O yüzden bunlar hep tarih içerisinde Müteşabih lafızlara sayılmışlar. Hiç böyle muhkem nasları, mustafid ee, nasları hiç yok. Hep böyle müteşabih. Aynı mesela özellikle e, namaz meselesinde de böyle. Evet ehli sünnetten bir görüştür. İki görüşten birisi kabul edilebilir. Bu ehli sünnetin içinde yer almış bir görüştür. Ancak baktığımızda hep böyle tarih boyunca kardeşler hep delilleri zayıf kalmıştır. Bu açık ve nettir. O yüzden tekrar devam ediyorum diyorum ki kardeşler, bu hadis de o adamın haşiyete bu hadis, bu hadis, o adamın khashyete sahip olduğunu ifade etmiştir ki haşiyet tevhidten ve peşinden azâ amellerini geldiği kalp amellerindendir. Burayı inşallah anladık. Evet, diyoruz ki devam ediyoruz. Bakın kardeşler. Hadisin rivayetlerinin birinde de, buraya da şimdi dikkat edin, hadisin rivayetlerinin birinde de bu adamın, bakın, hadisin, buraya çok dikkat edin, bu çok önemli, hadisin rivayetlerinin, bu hadisin rivayetlerinin bir lafzında da, birinde de bu adamın amelleri hakkında kötü zanla kapıldığı geçmektedir. Yani kendi amelleri var ama bu amellerine dair kötü zanla kapılmış. Kabul olunmaması, çok eksik yapması şeklinde kötü zanla kapılmış. Dolayısıyla amel etmiştir. Ancak dediğimiz gibi bu, hadis, bu rivayetlerin birinde bu adamın amelleri hakkında kötü zanına kapıldığı geçmektedir ki bu da onun amelinin olduğunu açık bir işarettir. Çünkü biz başka, bazı lafızlara baktığımızda bu adamın amel ettiği mevcut kardeşler. Ettiği amellere karşı kötü zana kapılmış. Bundan dolayı ne? Korkmuştur. Ve bu adam bundan dolayı kardeşler ee, korkmuştur. Bu da bu da onun amelinin olduğuna açık bir işarettir. Açık bir nastır. Ancak diğer rivayetlerde de geçtiği üzere kardeşler nefsi aleyhine günah işlemekle aşırı gittiği için Allah'ın huzuruna, kusurlarıyla çıkmaktan korkmuştur. Ve amellerin ne karşı da kötü zanla kapılmıştır. Yani cümlelerimizi toparlayacak olursak kardeşler diyoruz ki, hadisin rivayetlerinin birinde de bu adamın amelleri hakkında kötü zanla kapıldığı geçmektedir ki, bu da onun amelinin olduğuna açık bir işarettir. Ancak diğer rivayetlerde de geçtiği üzere, Nefsi aleyhine günah işlemekte aşırı gittiği için, çünkü okulduk biz lafızları, o yüzden diyoruz ki ancak diğer rivayetlerde de geçtiği üzere nefsi aleyhine günah işlemekte aşırı gittiği için Allah'ın huzuruna kusurlarıyla çıkmaktan korkmuştur. O yüzden kardeşler biz bir az önce okuduğumuz hadislere baktığımızda bu adam bu adam nefsi aleyhine günah işlemekte aşırı gittiği için Allah'ın huzuruna kusurlarıyla çıkmaktan korktuğu mevcut. Ancak başka lafızlarda da amel ettiği mevcut. Demek ki bu adam amel ediyor ama bunu küçümsüyor. E, amellerine karşı kötü zan besliyor. Ve aynı şekilde bunun e, günahları da var. Ve bundan dolayı ne? Allah huzurunda kusuruyla çıkmaktan korkuyor bu adam. Yani de, bu adamda amel var. O yüzden kardeşler Huzeyfe'den rivayet edildiğine göre. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakın. Bakın şimdi lafıza dikkat edin. كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله يسيء الظن بعمله يسيء الظن بعمله, بعمله فقال لأهله إذا أنا ميت فخذوني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعه, فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت قال مَا حَمَلَن۪ي اِلَّا مَحَافَتُكَ فَغَفَرَا لَهُ Bakın kardeşler, ifade şu şekilde. Sizden önceki ümmetlerden, hadisin bir lafzı da şu şekilde bakın. Sizden önceki ümmetlerden birinde bir adam vardı. Ameli hususunda kötü zanla kapılarak ailesine şöyle dedi. Ben öldüğüm zaman cesedimi alın ve küllerini sıcak bir günde denize savurun. Ölünce de aile fertleri onun dediği şekilde yaptılar. Allah onun zerrelerini toplayıp bir araya getirdiğinde seni bu yaptığın işe sevk eden neydi diye sordu. O da beni bu işi, işi yapmaya sevk eden ancak senden korkmamdır dedi. Bunun üzerine Allah onu bağışladı. Ne dedi başta hadisin başında? Bakın başına dönüyorum tekrar. Sizden önceki ümmetlerden birinde bir adam vardı. Ameli hususunda kötü zanına katılarak kapılarak ailesine şöyle dedi. Ameli hususunda... Ameli hususunda kötü zanlı demek amel var. Kötü zanla kapılarak ailesine şöyle dedi. Ben öldüğüm zaman cesedimi alın ve küllerini sıcak bir günde denize savurun. Ölünce de aile fertleri onun dediği şekilde yaptılar. Allah onun zerrelerini toplayıp bir araya getirdikten sonra ona seni bu yaptığın işe sevk eden neydi diye sordu. O da beni bu işi yapmaya sevk eden ancak senden korkmamdır dedi. Bunun üzerine Allah onu bağışladı. Bu lafızla kardeşler. Buhari'de. Bu lafız da Buhari'de yer almakta. Evet işte aynı şekilde kardeşler bakın diyoruz ki namazı terk edenin kafir olduğunu söyleyenler de bakın aynı şekilde namazı terk edenin kafir olduğunu söyleyenler de namazı kulun onsuz kurtulamayacağı tevhidden saymışlardır. Zaten subhanallah dikkatten kaçan en büyük hususlardan biri de bu diyorlar ki ya bu tevhidden başka hiçbir amel işlemedi geçiyor. İyi de zaten namazı terk edenler ne diyor ki sanki? Zaten namazı terk edenlerin, terk edenin kafir olduğunu söyleyenler zaten namazı kulun o namazsız kurtulamayacağı tevhidten saymışlardır zaten. Zaten tevhidin içine dahildir bu anlamıyla. İyi bu adam tevhidten başka Hiçbir amel işlememiş demek ki amel iyi de zaten namazı terk edenin kafir olduğunu söyleyenler bu namazı kulun o olmadan o namaz olmadan kurtulamayacağı tevhid'den saymışlardır zaten. Dolayısıyla da Allah'tan başka ibadet edenler ve ona başkasını ortak koşanlar ya da hakkında icma olan bir haramı helal sayanlar nasıl kurtulmayacaksa Bunların dışında namazı terk etmek ve ameli terk etmek gibi imanı ortadan kaldıran başka bir şey yapanlar da kurtulmayacaklardır. Bunlar hep gözden kaçıyor. Bakın diyoruz ki. İşte aynı şekilde namazı terk edenin kafir olduğunu söyleyenler de namazı kulun onsuz kurtulamayacağı tevhitten saymışlardır. Dolayısıyla da Allah'tan başkasına ibadet edenler veya ona, baş ona başkasını ortak koşanlar ya da hakkında icma olan bir haramı helal sayanlar nasıl kurtulmayacaksa bunların dışında namazı terk etmek ve ameli ter tamamen terk etmek gibi imanı ortadan kaldıran bir şey yapanlar da kurtulmayacaklardır. Ancak ameli terk etmenin mazur sayılabileceği durumlar hariç ancak ameli terk etmenin mazur sayılabileceği durumlar konumuzun dışındadır. Bunun dışındadır. Netice olarak bu hadis ehli sünnetin esasları açısından herhangi bir sorun oluşturmamakta ve muhkem delillerle de ve muhkem delillere de bir halel getirmemektedir. Netice olarak bu hadis ehli sünnetin esasları açısından herhangi bir sorun oluşturmamakta ve muhkem delillere de bir halel getirmemektedir. Aksine onun o muhkem deliller ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenledir ki bu hadis onu rivayet eden sahabe ve onu nakleden imamlar için herhangi bir sorun teşkil etmemiştir. Evet kardeşler. Beş, ee, dördüncü hadisimiz. Bu dersle alakalı son hadisimiz. Evet. Bu hadis kardeşler. Elbisenin nakışının eskiyip silindiği gibi İslamiyet de silinip gider hadisini delil getirmelerine cevap. Bu hadis şu şekilde kardeşler. Huzeyfe ibn el-Yemen radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu hadis onların onların hadis olarak dördüncü şüpheleri kardeşler. Hadis şu şekilde. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Elbisenin nakışının eskiyip silinmesi gibi İslamiyet de silinip gidecektir. Elbisenin nakışının eskiyip silinmesi gibi İslamiyet de silinip gidecektir. Öyle ki oruç nedir, namaz nedir, haç nedir, sadaka nedir bilinmeyecektir. Öyle ki bakın ne oruç var, ne namaz, ne haç, ne sadaka hiçbiri bilinmeyecektir. Yani bunların hiçbiri yok. Allah Azze ve Celle'nin kitabı yani Kur'an-ı Kerim'de bir gecede mushaflardan ve hafızalardan kaldırılıp götürülecek ve yeryüzünde ondan tek bir ayet dahi kalmayacaktır. Öyle bir gün gelecek ki o gün, kardeşler, o gecede mushaflardan, bir de hafızalardan, ezberlerden bu Kur'an-ı Kerim kaldırılıp götürülecek ve yeryüzünde ondan tek bir ayet dahi kalmayacaktır. Geride sadece ihtiyar erkek ve kadınlardan oluşup bir grup oluşan, Kadınlardan oluşan, geride sadece ihtiyar erkek ve kadınlardan oluşan bir grup insan kalacak ve onlar şöyle diyecekler: Edrakna ebe ana ala hadihi kelimeti la ilahe illallah fenahnu naquluha. Biz atalarımızın şu la ilahe illallah sözünü söylediğini işittik, o yüzden biz de o sözü söylüyoruz diyecekler. Sadece La ilahe illallah ve bununla kurtulacaklar. Orada bulunanlardan, rivayette devam ediyorum kardeşler. Orada bulunanlardan Sıla, Huzeyfe'ye şöyle dedi. Onlar namaz nedir, oruç nedir, haç nedir, sadaka nedir bilmezken. La İlahe illallah kelimesinin onlara ne yararı olacak ki bakın Subhanallah. Demek ki bakın kardeşler, ilim ehlinin, tabi'in, tabi'in bunların indinde de bu maruf olan bir şey. Bu ameller olmadan iman olmaz. Zahirhanelerin cinsi olmadan iman olmaz. Bakın kardeşler. O yüzden bu işgal oluyor da bakın ne soruyor. Dikkat edin. Diyor ki Sıla. Huzeyfe'ye şöyle dedi Sıla. Onlar namaz nedir? Demek ki bu onların indinde mukarrar kılmış, maruf olan bir şey. Bunlarsız dinin olmayacağı maruf olan bir şey. O yüzden bakın ne diyor. ''Onlar namaz nedir, oruç nedir, haç nedir, sadaka nedir bilmezken la ilahe illallah kelimesinin onlara ne yararı olacak ki?'' dedi. Huzeyfe onun bu sorusunu cevapsız bıraktı. Sıla Huzeyfe'ye bu sorusunu üç defa tekrarladı ve her defasında da Huzeyfe onun sorusunu karşılıksız bıraktı. Nihayet üçüncü sorusunda Huzeyfe, Sıla'ya dönerek üç kez ''Ey Sıla, kelimeyi tevhid onları ebedi ateşten kurtarır.'' dedi. ''Tabii ki kurtarır.'' Neden? Çünkü zaten namaz bilinmiyor. Hepsi silinmiş naslardan. Şimdi biz onun cevabını vereceğiz. Ama bakın demek ki bunların indinde ne? Namaz, oruç, zekat bunlar bilinen olduğu zaman kişinin indinde La ilahe illallah nasıl olur diyor. Bakın bu ona işgal oluyor ve soruyor. Herkes bunu gözden kaçırıyor. Bakın Sıla Huzeyfe'ye ne dedi? Onlar namaz nedir, oruç nedir, haş nedir, sadaka nedir bilmezken La ilahe illallah kelimesinin onlara ne yararı olacak ki dedi. Huzeyfe onun bu sorusunu cevapsız bıraktı. Sıla Huzeyfe'ye bu sorunun... Bu sorusunu üç defa tekrarladı ve her defasında da Huzeyfe onun sorusunu karşılıksız bıraktı. Nihayet üçüncü sorusunda Huzeyfe Sıla'ya dönerek üç kez ey Sıla kelimeyi tevhid onları ebedi ateşten kurtarır dedi. Tamam mı kardeşler? Şimdi bakın. Muhalifler ne diyorlar? Diyorlar ki Huzeyfe radıyallahu anh'ın bu sözü başını terk edip bakın sonunu alıyorlar. Hüzeyfe, yani Sıla'nın ona söylediğini almıyorlar. Huzeyfe'nin dediğini alıyorlar. Halbuki Sıla'nın söylediği Namazsız, zekatsız, haçsız bu farzlar olmadan dinin olmayacağı ama Huzeyfe'nin bu maruf onuninde Huzeyfe ise o durumda has olanlara cevap veriyor ve bunlar ce cehaletlerinden dolayı sadece bu kısmı alıyorlar. Ve ne diyorlar? Diyorlar ki Huzeyfe radiyallahu bu sözü namazı ki İslam'ın diğer rükünleri de buna dahildir diyorlar. Bunları terk eden kimsenin kafir olmadığına, aksine Müslüman olduğuna ve kıyamet günü ateşte Ebediyen kalmaktan kurtulacağını açıkça ifade etmektedir diyorlar kardeşler. Bakın cevap ben diyoruz ki bunları. Bu eser haricun an mahallin niza. Bu eser haricun an mahallin niza. Tartışma konusunun dışındadır. Maalesef usulün olmazsa olmazları birçok meseleye muhalefet ediliyor kardeşler. Bakın bazı hususlar vardır ki tartışma konusunun dışındadır. Yani konumuzun dışında hususlardır. İşte bu konumuzun dışındaki hususlar al alınıyor, konuya dahil ediliyor. Ondan sonra diyorlar ki bakın bu böyleymiş diyor, deniyor. Yani tartışma konusunun dışında olan bir hususu tartışma konusunun içerisine dahil edemezsin. Çünkü zaten ismi üzerinde bu tartışma konumuzun dışındadır. Dolayısıyla bu eser kardeşler, getirmiş oldukları bu eser tartışma konusunun dışındadır. Neden? Çünkü tartışma konusu namazı ve diğer zahiri amelleri farziyetini öğrendikten ve eda etme imkanı bulduktan sonra terk eden kimseler hakkındadır. Yani farziyetini bildikten ve eda etme imkanı yapabilme imkanı bulduktan so sonraki kimseler hakkındadır. Yoksa Kur'an'dan silinmiş, hiç kimse böyle bir ibadet bilmiyor, yapma imkanı yok. Bunlar hakkında değildir ki zaten tartışma konusu. Kur'an silinip gidecektir diyor. Hangi nasla, hangi delille, hangi şeyle bilecekler namaz diye bir şey var dinde. Yani siz konumuz dışındaki kalan insanları tutup konumuzun içerisine dahil ederseniz bunun ismine usulen cehalet denir. O yüzden diyoruz ki bu eser tartışma konusunun dışındadır. Çünkü tartışma konusu namazı ve diğer zahir amelleri farziyetini öğrendikten ve eda etme imkanı bulduktan sonra terk eden kimseler hakkındadır. Veya terk eden kimse hakkındadır. Ancak Müslüman olup La ilahe illallah demesine rağmen ölene, ölene kadar bu farzlardan habersiz olan namaz nedir, zekat nedir, oruç nedir bilmeyen bir kimse mazurdur zaten. Nitekim bu konuda bilinen pek çok delil buna işaret etmektedir. Bakın Şeyhülislam İbn Teymiye rahimeullah diyor ki birçok insan ilahi ilimlerin çoğunun silinip yüz tutmaya yüz e, diyor ki birçok insan ilahi ilimlerin çoğunun silinip yüz tutma silinip unutulmaya yüz tuttuğu birçok insan ilahi ilimlerin çoğunun silinip unutulmaya yüz tuttuğu yüz tuttuğu öyle ki onlara Allah'ın Resulüne göndermiş olduğu kitap ve hikmeti yani sünneti tebliğ edip ulaştıracak kimsenin kalmadığı zaman ve mekanlarda yetişe bilmektedir. Bakın. Allah'ın Resulüne göndermiş olduğu kitap ve hikmeti tebliğ edip ulaştıracak kimsenin kalmadığı ki bunlar o durumdalar. Zaten kitap yok ortada silinmiş. Babalarından da miras bir tek la ilahe illallah kalmış. İşte diyor ki, Kitap ve sünneti tebliğ edip ulaştıracak kimsenin kalmadığı zaman ve mekanlarda yetişe, bilmektedir. Dolayısıyla da onlar diyor ki dağmen diyor ki işlem dolayısıyla da onlar Allah'ın Resulüne göndermiş olduğu pek çok şeyi bilmezler ve onları kendilerine ulaştıracak birilerini de bulmazlar. İşte böyle kimseler yaptıklarından ya da terk ettiklerinden dolayı tekfir edilmezler. Bu sebepledir ki imamlar şu konuda ittifak etmişlerdir. Nedir o konu? İl diyor ki ilim ve iman ehlinden uzak bir çöl ortamında yetişmiş. İlim ve iman ehlinden uzak bir çöl ortamında yetişmiş ve İslam'a da yeni girmiş olan biri şayet zahir ve mütevatir ahkamdan herhangi bir şeyi inkar etse Resul'ün getirdiklerini öğreninceye kadar onun küfrüne hükmedilmez. Bundan dolayıdır ki, şimdi buraya dikkat edin, bundan dolayıdır ki bir hadiste şöyle geçmektedir diyor bizim hadisimizi söylüyor. Bakın, diyor ki bundan dolayıdır ki bir hadiste şöyle geçmektedir. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki onlar ne namaz, ne zekat, ne oruç, ne de haccı bilmeyeceklerdir. Sadece ihtiyar kadınlarla, ihtiyar erkekler şöyle diyecekler. Biz atamıza yetiştiğimizde onlar la ilahe illallah diyorlardı. Gördük mü kardeşler? Şeyhülislam İslam bunu tamamıyla konunun dışında görüyor. Mecmul Fetava'da bunu görsün. Bu yetülmurtad'da murtad, e, da bu var kardeşler. Bakın, Şeyh İbni Hüseyin Rahimullah da kardeşler ne diyor? Diyor ki, Şeyh İbni Hüseyin diyor ki, dördüncü kısım, namazı terk etmenin mazur görüleceği bir şartla mukayyet kayıtlı olan deliller. Hatırlarsanız, ne demişti? Namazı terk etmenin mazur görüleceği bir şartla kayıtlı, mukayyet olan deliller. Mesela diyor, devamen, i̇bn Mace'nin Huzeyfe i̇bn El-Yemen radıyallahu anh'tan rivayet ettiği şu hadis gibi. Bakın bunlar özürlü kimselerdir, mazurdur. Neden? Ve örnek deney veriyor? Diyor ki mesela İbn-i Huzeyfe İbnu El-Yemen radıyallahu anh'tan yaptığı şu hadis gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Elbisenin nakışının eskiyip silinmesi gibi İslamiyet de silinip gidecektir. Geride sadece ihtiyar erkek ve kadınlardan oluşan bir grup insan kalacak ve onlar şöyle diyecekler. Biz atalarımızın şu la ilahe illallah sözünü söylediklerini işittik. O yüzden biz de o sözü söylüyoruz.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 Çünkü onlar sadece duydukları ve bildikleri şeyle mükelleftirler. Allah zaten kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez. Ve duydukları ve bildikleri şey de la ilahe, la ilahe illallah'tan başkası değildir. Evet, kelime-i tevhidin kendilerini ateşten kurtaracağı bu insanlar, devam ediyor İbn-i diyor ki, kelime-i tevhidin kendilerini ateşten kurtaracağı bu insanlar, İslam'ın şeratini yani sembollerini terk etme konusunda mazurdurlar. Çünkü onları bilmemektedirler. Yaptıkları da güçlerinin yettiği tek şeydir. Görüyor musunuz ifadeleri kardeşler? Bakın. Kelime-i Tevhid'in kendilerini ateşten kurtardığı bu insanlar İslam'ın şeriatini yani sembollerini terk etme konusunda mazurdurlar. Çünkü onları bilmemektedirler. Yaptıkları da güçlerinin yettiği şeydir. Diyor i̇bnüs i Hüseyin Rahimallah. Yaptıkları da güç, güçlerinin yettiği tek şeydir. Sonra devamen diyor ki onların bu durumu farzların bakın bunlar çok bu en son cümlesi çok hoş bir cümle. Diyor ki onların bu durumu Şeyhul İslam de devamlı bunu atıp da kitaplarında. Diyor ki bakın şimdi, onların bu durumu farzların farz kılınmasından önce veya onları yapma imkanına kavuşmadan önce ölenlerin durumuna benzer. Onların bu durumu neye benziyormuş bu tip insanların? Farz kılınmadan önce nasıl biz o farzlarla mükellef değil, değildik veya mükellef olduk ama imkan bulamadan öldük? Mesela ben şahadet getirdim. Da namaz imkanı bulamadan, abdeste gidemeden öldüm. Anladık mı kardeşler? Bakın ona atıf yapıyor. Diyor ki onların bu durumu farzların farz kılınmasından önce veya onları yapma imkanına kavuşmadan önce ölenlerin durumuna benzer. Evet o insanlar, o la ilahe illallah diyen insanların durumu farzların farz kılınmasından önceki insanların durumuna benzer. Neden? Çünkü insanlar, farzların farz kılınmasından önce mükellef olmayan insanlar neden mükellef değildi? Çünkü o farzlar onlara ulaşmamışlardı. Daha Allah henüz onu farz kılmamıştı. Peki bu insanların durumu aynı mı? Evet aynıdır. Neden? Çünkü onlara da aynı şekilde bu farzlar ulaşmamıştır. Bazen de insana ulaşır ama imkan bulamaz. İşte cihatta Müslüman olan gibi Resulullah diyor ki kardeşlerim savaşıyor. Daha amel işlemeden ölüyor. Ki hiç amel işlemeden değil, cihat zaten en büyük amellerden. Mesela namazı ele alacak olsak hiç namaz kılamadan ölüyor mesela. Bunun gibi. O yüzden bakın İbn-i ne diyor? Onların bu durumu müthiş bir sözdür. Onların bu durumu farzların farz kılınmasından önce veya onları yapma imkanına kavuşmadan önce ölenlerin durumuna benzer. Mesela şahadet getirdikten sonra daha farzları yapma imkanı bulmadan ölen kimse veya kafir bir ülkede Müslüman olup da farzları öğrenme fırsatı bulmadan ölen kimse gibi. Mesela şadet getirdikten hemen sonra daha farzları yapma imkanı bulmadan ölen kimse veya kafir bir ülkede Müslüman olup da farzları öğrenme fırsatı bulmadan ölen kimse gibi diyor. Rahimullah. Eşşer'ul Mumti'h adlı eserinde. Eşşer'ul Eşşer'ul Mumti'h adlı eserinde Zadül Mustaqna'ya yapmış olduğu şerhte İbn Hüseyin bunu söylüyor kardeşler. İkinci cilt sayfa 32'de. Bunu söylüyor. Zaten 15 ciltlik bir eserdir. Bunun ikinci cilt sayfa 15'in e, sayfa 32'de bunu söylüyor. şerhul tiğ de bunu söylüyor. Evet. Bakın Şeyh Elbany ne diyor kardeşler. Bakın Şeyh Elbany namazın terkinin küfür olmadığını söylemesine rağmen ki ben hala şu saatime kadar Şeyh Elbany'nin namazın terkini küfür görmediğine hala şu saatime kadar İnanmıyorum. Hiç ikna olamadım şu ana kadar. Benim kalbimi meylettiği Şeyh Elbani namazın terkini küfür görüyor. Ben hala şu saatime kadar ikna olamadım küfür görmediğine. E, tabii şu anlamda yani tamamıyla terk eden, hiç namaz kılmayan, hayatında hiç namaz kılmayanı Elbani bu, bu hususu küfür görüyor. E, sadece Elbani'nin benim anladığım kadarıyla Elbani'nin küfür görmediği husus yani namazı işte hayatı boyunca hiç kılmayan değil de işte genel olarak kılmayan hakkında küfür olmadığını söylüyor. Yoksa kesinlikle kılmayan hakkında hala şu ana kadar elbaniden ikna olamadım. Bilakis aksi ne ikna olmuş durumdayım. Yani hiç kılmayan insan olursa Elbani onu tekfir ediyor olarak görüyorum ki ileride de bunun hakkında müstakil bir ders yapmayı düşünüyorum ki son 8. dersinin sonunda bazı açıklamalarda bulacağım, bulunacağım. E, ileride yapmak istediğim bazı derslere yönelik bazı açıklamalarda bulunacağım. Evet Elbani'yi o görüşle dahi ele alsak. Bakın Şeyh Elbani namazın terkini küfür görmediği halde ki dediğim gibi tam terk eden için değil. Elbani de namazın terkini küfür görmediği halde bu hadisi konunun dışında tartışma konusunun dışında görüyor kardeşler. Elbani dahi bakın. Elbani Şeyh Elbani Rahimullah diyor ki. Bu sahih hadis şunu gösteriyor. Bu hadis hakkında diyor ki bakın. Bu sahih hadis şunu gösteriyor. Cehalet bazı insanlarda o dereceye ulaşabiliyor ki onlar yani bu hadis şunu gösteriyor diyor. Cehalet bazı insanlarda diyor. O dereceye ulaşıyor ki onlar o insanlar İslam hakkında şahadetten başka hiçbir şey bilmez hale gelebiliyorlar. Bu onlar namazın bu, onlar namazın ve diğer rükünlerin farz olduğunu biliyorlar da buna rağmen yapmıyorlar anlamında değildir. Bak ne diyor ya Rahimallah. Bu, onlar namazın ve diğer rükünlerin farz olduğunu biliyorlar da buna rağmen hala yapmıyorlar anlamında değildir diyor. Sonra diyor ki asla, dağmen diyor ki vurgulu olarak asla hadiste bu manada hiçbir ifade bulunmamaktadır. Aksine onların bu durumu çölde yaşayan Bedevilerle küfür diyarında yeni Müslüman olup da İslam hakkında şahadetten başka hiçbir şey bilmeyen çoğu kimselerin durumu gibidir diyor bunlar. Sadece bu tür durumları bazı başkentlerde yani şehir göbeğinde de olabilmektedir. Nitekim Böylelerinden biri bana telefon edip evlendiği kadının cimadan sonra gusletmeden namaz kıldığını söylemişti. Yani bu kadar cahil olanlar var diyor. Örnek veriyor. Bana böyle telefon geldi diyor. Sonra devamen diyor ki bakın. Sonra işte Elban devamen Şeyhül İslam'ın şu sözünü naklediyor kardeşler. Diyor ki Şeyhül İslam'ın şu sözünü naklediyor. Diyor ki. Bir kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu bilir ve buna iman ederse ancak onun getirdiği şeylerin çoğunu bilmezse Allah ona ulaşmayanlardan dolayı gazap etmez diyor. Bunu Tarih-i Salat'ta söylüyor Şahılvani. Silsilet-i Sayhada da var bu birinci cilt 130'da kardeşler. Birinci cilt 130'da. Ancak kardeşler, dediğim gibi onun bu açıklamasından anlaşıldığı kadarıyla Elbani ne yapıyor kardeşler? Bu eserin tartışma konusu dışında olduğunu fark ettiği için, halbuki Elbani bakın, Elbani namazın küfür olmadığına dair ne yapıyor? Deliller söylüyor değil mi o kitabında? İspatlamaya çalışıyor küfür olmadığını. İşte bu hadisin tartışma konusu dışında olduğunu fark ettiği için özellikle bunu alıyor. Halbuki Elbani'nin asıl konusu namazın terkinin küfür olmadığı bunu ispatlamak, Bakın buna rağmen fark ettiği için bunu özellikle yer veriyor. Halbuki şöyle denir değil mi? Bu Elbani'nin o görüşlerine o görüşlerini desteklemeyen bir görüş. Evet Elbani zaten bunu vurgulamak istiyor. Yani bu namazın terkinin küfür olduğuyla küfür olduğuna destek olmaz bu rivayet. Fark ediyor bunu. İşte fark ettiği için Şeyh Elbani rahimeullah o nedenle onların mazur olduklarını ifade ediyor. Ve Şeyhul İslam'ın da sözünü ne yapıyor? Nakletmekle yetiniyor sadece. Diyor Naklediyor ve bununla yetiniyor. O baştaki sözlerinden sonra. Anladık mı kardeşler? Evet. O yüzden diyoruz ki kardeşler durum böyle olduğuna göre Huzeyfe radıyallahu anh'tan yapılan bu nakille namazı terk edenin kafir olduğu konusundaki delilleri çürütme imkanı yoktur. Tekrar söylüyorum. Durum böyle olduğuna göre Huzeyfe radıyallahu anh'tan yapılan bu nakille namazı terk edenin kafir olduğu konusundaki delilleri çürütme imkanı yoktur. Çünkü muhalifler bakın bu, söz, bu son sözler bu dersle alakalı önemli. Dikkat edin. Çünkü muhalifler mazur görülecek ve müsamahayla karşılanacak bir halde değil de farziyetini bildiği ve eda etme imkanı bulduğu halde namaz kılmayan bir kimsenin kafir olmayacağı görüşünde olan bir sahabiden sahih bir nakil getirmekle veya merfu mevkuf yükümlüdürler. Anladık mı kardeşler? Bakın, diyoruz ki, durum böyle olduğuna göre Huzeyfe radıyallahu yapılan bu nakille namazı terk edenin özellikle namazla alakalı namazı terk edenin kafir olduğu konusundaki delilleri çürütme zahira, genel olarak da zahir amel olmadan zahir yokluğunun küfür olmadığı konusun e, küfür olduğu e, evet küfür olduğu konusundaki delilleri çürütme imkanı yoktur. Neden? Sebep olarak da diyoruz ki çünkü muhalifler mazur görülecek veya müsamahayla karşılanacak bir halde değil de. Yani mazur halleri müstesna. Bu haller değil. O yüzden ne diyoruz bu ifadeye? Çünkü muhalifler mazur görülecek veya müsamahayla karşılanacak bir halde değil de. Farziyetini bildiği ve eda etme imkanı bulunduğu halde. Namazı kılmayan bir kimsenin kafir olmayacağı görüşünde olan bir sahabeden sahih bir nakil getirmekle yükümlüdürler. Evet. Yani bize mazur görülecek ve müsamahayla karşılanacak durumları getirmeyeceksiniz. Tartışma konusunun dışındaki hususları getirip, işte bu sizin delillerinizi çürütmüştür demeyeceksiniz. Biz sizden açık ve net delil talep ediyoruz.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 Tartışma konusunun belirlenmesinin önemi, usulde maruf olan bir durumdur. Yani ayrıntılara girmeden önce, tavsilata girmeden önce tartışma konusunun belirlenmesi gerekir. Tartışma konusu üzerinden nakillerin getirilmesi, anlaşılması gerekir. Yoksa tartışma konusunun dışındaki husustan değildir. O yüzden son cümle olarak diyoruz ki bu konuda ayrıntılara girmeden önce tartışma konusunun belirlenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu da usulde maruf olan bilinen bir durumdur. Allahu a'lemu sallallahu aleyhi ve sellem.